Düşmanların ne yaman bir askerle karşılaşacaklarını bilsin. 53. bölüm. Mescid-i Nebevi'de bir namaz vaktiydi. Süleymanoğullarından yeni Müslüman olmuş Muaviye bin Hakem namaza katılmıştı. Namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Yarhamukallah. Allah sana merhamet eylesin. İnsanlar bundan rahatsız oldu. Bana ters ters baktıklarını hissediyorum. Ne oldu? Neden öyle ters ters bakıyorsunuz? Beni neden dürtüyorlar? Neden böyle tepki verdiklerini anlamadım. Herhalde susmamı istiyorlar. Bunu Resulullah'a sormalıyım. Namaz bitmişti. Muaviye bin Hakem safları yararak ilerledi. Ya Resulallah, sen biriniz aksırdığı zaman bunu duyan kişi ona hayır dua etsin dememiş miydin? Ben de biri hapşırınca Allah dedim Ama cemaat neredeyse beni kovacaktı Peygamberimiz tebessüm ederek Bu namazdır Namaz kılarken konuşulmaz Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır dedi. Öyle mi? Bilmiyordum Gördünüz mü? Annem babam uğruna feda olsun Ne ondan önce ne de sonra Daha güzel öğreten birini gördüm Vallahi Peygamberimiz beni ne azarladı, ne bana vurdu, ne de hakaret etti. Sadece yapmam gerekeni söyledi. Peygamberimiz arkadaşlarıyla sohbet ederken muhatabının ruh halini dikkate alır, sorduğu sorulara onun ihtiyacına göre cevap verirdi. Bir gün Abdullah bin Mesud şöyle bir soru sordu. ''En üstün amel nedir ya Resulallah?'' Peygamberimiz vaktinde kılınan namaz diye cevapladı. Daha önce kendisini aynı soruyu sormuş olan Ebu Zer'e ise Allah'a iman ve onun yolunda cihad etmek şeklinde cevap vermişti. Bu arada bir ayağa kalktı ve şöyle sordu. Bize nasihat eder misiniz ya Resulallah? Peygamberimiz o adama Allah'a inandım de sonra da dost doğru ol dedi. Aynı isteği tekrarlayan bir başkasına ise asabiliğini dikkate alarak kısaca öfkelenme dedi. Resulullah sonra cennetten bahsetmeye başladı. Asabı da can kulağı ile onu dinliyordu. Allah'ın iman edip de kendisinin razı olduğu işleri yapan kullarını bitmez tükenmez nimetlerle dolu cennetleriyle mükafatlandıracağını anlattı. Ve şu ayeti kerimeyi okudu. İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Ya Resulallah, cennete nasıl gireceğiz? Peygamberimiz, müminlerin ahiret yurtları olan cennete varınca, sekiz kapıyla karşılaşacağını ve dünyada işledikleri amellere göre farklı bölümlerden oraya gireceklerini anlatıp bu kapıları şöyle tarif etti. Kim Yüce Allah yolunda malından çifter çiftler harcamada bulunursa, cennette ''Ey Allah'ın kulu, işte hayır budur.'' diye seslenilir. Namaz kılanlardan olan kimse namaz kapısından çağrılır. Cihad edenlerden olan kimse cihad kapısından çağrılır. Sadaka verenlerden olan kimse sadaka kapısından çağrılır. Oruç tutanlardan olan kimse ise reyyan kapısından çağrılır. Peygamberimiz bunları anlatırken bir ses duyuldu. Ey Allah'ın Resulü! Ben atları severim. Cennette at var mıdır? Peygamberimiz, cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin. Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü! Cennette devede var mıdır? Allah Resulü, dinleyenlerden her birine cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi. Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır. Allah Teala, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım, buyurmuştur. Hazreti Fatıma evlenmeden önce suffede kalan sahabilerin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenirdi. Peygamber hanesine gelen kurbanlıklar ve sadaka olarak verilen yiyecekler suffeye aktarılırdı. Medine'de hüküm süren fakirlik Resulullah'ın ailesini etkilemişti. Hazreti Fatıma'nın alışkın olduğu bu hal evliliğinden sonra daha da şiddetlendi. O zamana kadar hep kendisine yardım eden birileri vardı. Kız kardeşi Ümmü Gülsüm, Peygamberimizin annem diye hitap ettiği Ümmü Eymen, Osman bin Maz'un'un duleşi Havle hep Hazreti Fatıma'nın yanındaydılar. Enes de genellikle onun yanında olurdu. Yaşının ötesinde gayretli ve akıllı bir çocuk olan Enes, ailenin sevilen bir üyesi olmuştu. Bir de Peygamberimizin amcası Abbas'ın Müslüman olduktan sonra hediye olarak gönderdiği kölesi, Ebu Rafi vardı. Resulullah onu azat etmiş ama o peygamberimizin yanından ayrılmamıştı. Ama şimdi Fatıma'nın evinde kendisine yardım edecek kimsesi yoktu. Hazreti Ali fakirliklerini hafifletmek için buğday ve su taşıyor. Hazreti Fatıma da bu buğdayları öğütüyordu. Ali, ellerim su toplayıncaya kadar buğday öğütüyorum. Çok yoruldum. Ben de göğsüm ağrıyıncaya kadar kuyudan su çekiyorum. Allah babana bazı esirler ihsan etti. Gidip sana bir hizmetçi vermesini istesen? Nasıl isteyeceğim ki? Başka bir çıkar yol göremiyorum. Gün boyu çalışıyorum ama yine de sana bir yardımcı almaya imkanımız yok. Baban seni çok sever. İsteğini geri çevirmez. Peki. Peki. Hz. Fatıma istemeyerek de olsa babasının yanına gitti. Peygamberimiz onu güler yüzle karşıladı. Nasıl söylesem ki? Yok, bunca ihtiyaç içinde ben bir şey isteyemem. Küçük kızımı buraya getiren sebep nedir diye sordu. Sizi selamlamak için gelmiştim babacım. Hz. Fatıma maksadını söyleyemedi. Babasıyla bir süre sohbet ettikten sonra geri döndü. Hz. Ali onu bekliyordu. Ne yaptın? İstemeye utandım. Tahmin ettim. Gel beraber gidelim. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma birlikte Resulullah'ın yanına geldiler. Selamlaştıktan sonra peygamberimiz geliş maksatlarını sordu. Az önce kızının demek istediklerini söyleyemediğini fark etmişti. Hazreti Ali söz aldı. Ya Resulallah! Vallahi buğday taşımaktan, su çekmekten göğsümde ağrılar oluştu. Fatıma'nın da değirmenle uğraşmaktan elleri kabardı. Kırvayla su taşımaktan boynu aşındı. Elinizde bulunan esirlerden birini bize yardımcı olması için verseniz... Peygamberimiz, kızım sabredin dedi. Ben o esirlerin geliriyle sufenin ihtiyaçlarını karşılamayı düşünüyorum. Onları açlıktan kıvranır bir vaziyette bırakıp, Size böyle bir yardımda bulunamam. Fakat bundan daha hayırlı bir şeyi size öğreteyim. Yatacağınız zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber deyin. Bunu yapmanız sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır. Hem Hazreti Ali hem Hazreti Fatıma bu tavsiyeyi yerine getirmeyi hiç ihmal etmediler. Kureyş, Bedir Savaşı'nın öcünü almak için diş biliyordu. Pek çok müşrik, öldürülen yakınlarının intikamını almadan normal hayatlarına devam etmeyeceklerine ant içmişti. Müslümanların tek düşmanı Mekke değildi. oğullarının ve Gatafanlıların Medine'ye saldırmak üzere hazırlık yaptığı haberi peygamberimize ulaştığında, hemen bir kolcu kuvvet hazırlanmış ve Müslümanlar Resulullah'ın öncülüğünde yola çıkmıştı. Birden bastıran yağmurdan korunmaya fırsat bulamayan peygamberimiz ve arkadaşları ıslandılar. Nasıl da bastırdı birden. Etrafta sığınılacak bir yer de yok. Şu ileride bir ağaç görüyorum. Elbiselerimizi asarsak orada kurur, biz de biraz dinlenmiş oluruz. Hadi yürüyün, ilerideki tepeye. Peygamberimiz sırılsıklam olan abasını ağacın bir dalına takarak ağacın altındaki gölgeliğe uzandı. İstirahate çekilmişti. Etrafta Müslümanlardan başka kimse görünmüyordu. Derken Resulullah tepesinde dikilen bir adamı fark ederek uyandı. Bu adam peygamberimizin önceden haber aldığı pek çok baskının planlamasından bizzat sorumlu olan muharip kabilesinin reisi Dusur idi. Ey Muhammed! Söyle bakalım bugün seni elimden kim kurtaracak? Peygamberimiz... Allah diye cevap verdi. Bu sırada duusurun kılıcı elinden düştü. Nasıl olur bu? Sanki bir beni itti ve elimdeki kılıcı çekti aldı. Peygamberimiz düşen kılıcı eline aldı. Bu sefer soru sorma sırası ondaydı. Şöyle dedi. Şimdi seni benden kim kurtaracak? Hiç kimse. Hiç kimse. Sen... Sen nasıl bir adamsın? Elimdeki kılıcı nasıl düşürdün? Yoksa, yoksa gerçekten Allah'la görüşen bir peygamber misin? Peygamberimiz Lusur'un gözlerindeki şaşkınlığı görmüştü. Bunun onun imanına vesile olacağını umuyordu. Kılıcını indirdi. Beni öldürmedin. Halbuki az önce ben seni öldürecektim. Neden beni öldürmedin? Az önce düşmanını öldürmek üzere olan bu adam... Karşısındakinin sıradan bir insan olmadığını anlamıştı Peygamberimize pek çok soru sordu En sonunda Müslüman oldu Ben anladım ki sen Allah'ın peygamberisin Buna yürekten inanıyorum Dusur peygamberimizle birlikte Müslümanların kampına döndü İslamiyetle ilgili bilgileri öğrendikten sonra Kabilesinin arasına dönüp insanları doğru yola iletmeye çalıştı Müslümanlar da herhangi bir çarpışma olmaksızın Medine'ye döndüler. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.